Devam evet 52. Sure Tur Suresi Öncelikle sure hakkında bilgi vermek gerekirse e, Mekki bir suredir. 49 ayettir. Adını 1. ayette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilahi kitabı muhasar olduğu Tur dağında almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Tur'a yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba, Beyti mamura, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. O gün gök sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. Yalanların vay haline o gün. Ki, onlar daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır. O gün, Cehennem ateşine itilip atılırlar da, işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilir. Bir büyü müdür bu, yoksa görmemişsiniz. Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız. Şüphesiz, kötülüklerden korunanlar, Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinerek, cennetlerde ve nimet içerisindedirler. Zira Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanılarak afetle yiyin için denilir. Ayrıca biz onları ceydan gözlü evlendirmişizdir. İman eden ve soyularından gelenler de iman da kendine tabi olanlar var ya İşte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada karşılıklı kadeş kadeh dokuştururlar ama burada içki yüzünden ne saçmalama vardır ne de günaha girme. Hizmetlerine verilmiş,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 Sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kahinsin, ne de bir deli. Yoksa onlar o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu? Diyorlar. De ki bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onlara akılları mı bunu emreder? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yahut onu kendisi uydurdu mu? Diyorlar. Hayır. onlar iman etmezler. Eğer doğruysalar, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendilerini mi kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da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 Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar inkar edenlerdir. Veya onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Gökten düşen bir kütle görseler üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Bugün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. Şüphesiz zulmedenlere onlardan başka azap da vardır. Fakat çokları bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra onu tesbih et. الحمد لله going to